Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lalegül TV ve Lalegül TV'nin WhatsApp hattına göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender Hocamızdan yönlendiriyoruz ve programımız içerisinde cevaplarını değerli hocamızdan sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de sorularınızı bizlere İlmi Alet Lalegül adresinden gönderebilirsiniz ya da Lalegül TV'nin WhatsApp hattından iletebilirsiniz. Tabii ki gelen birçok tekrar mükemmel karar sorularımız var. Onların da tekrarını ilmihal.com.tr adresinden sizler için hazırlamış olduğumuz bu sayfamızdan yine takip edebilirsiniz. Hem programları bütünüyle izleyebilirsiniz hem de bir soru bir cevap şeklinde de soru cevaplara bakabilirsiniz. Ve arama kısmından da konuyla ilgili sadece bir kelime yazarak da bütün o konularla alakalı cevaplanmış sorulara da ulaşabilirsiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam, bizler de iyiyiz. Kullanım birlikte daim eylesin inşallah. Amin inşallah, Allah razı olsun hocam. İlk sorumuz hocam, benim iş yerim var ve yanımda çalışanlarım var. Çok şükür her yıl zekatımı hesap ediyorum, veriyorum. Sorum şu, yanımda çalıştırdığım kişilerden bazıları ihtiyaç sahibi. Zekatımı bu kişilere verebilir miyim? Yani bir patronun yanında çalışan işçisine zekat vermesi caiz olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu vesselamu ala rasulillah Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du Zekat mali bir ibadet Zekat verecek olan de bir takım şartlar alan arandığı gibi Zekat verilecek olan şahısta da bir takım şartlar aranmaktadır e, Bu şartların başında gelende kişinin Asli ihtiyacının haricinde nisap miktarı mala sahip olmaması. E, nisap miktarı diyoruz. Bu da işte takribi olarak 80-90 gram altın. 82-84-96 grama kadar çıkabiliyor. Ömer Nasuhu Efendi ilmahalinde 96 ifadesini kullanıyor. E, bu miktar paraya veyahut da asli ihtiyacının haricinde bir mala kişi sahip değil ise. Bu insanda başka harici bir durumda yok ise zekat alabilir. Harici durum yoksa tabirini kullanıyorum. Zekat verecek olan kimsenin alt veya üst soyu değil ise Hı, evet. veyahut da eşi değil ise. Ee, şimdi suale baktığımız zaman kardeşimiz diyor ki ben bir işverenim. Ee, yanımda çalışanlarım var, e, ihtiyaç sahibi bunlara zekat verebilir miyim? E, Tabi bu kimselerin eğer zekat alabilme liyakatları varsa Yani bahsettiğimiz gibi işte alt veya üst soy değilse zekat verecek olan kişinin e, Keza asli ihtiyaçlarının haricinde nisaba malik değillerse Bu insanlar zekat alabilirler Bu zekatı verecek ister işvereni olsun ister hariçteki başka biri olsun Ancak burada farklı bir meseleye temas etmemiz gerekir Şöyle ki Hanefi kitaplarından Mülteka kitabı vardır. İbrahim el-Halebi Hazretlerinin kitabı. Onun bir de şerhi vardır. Mecmu'ul Enhur Damat diye maruftur. bu kitapta zekat tanımlanırken yani zekatın tarifi yapılırken işte malın bir kısmını hususi bir kimseye Allah için vermek olarak tanımlanmıştır. Tabii Allah için vermek ifadesi önemli bir ifade. Bir takım konulara işaret edebilme adına. Zekat ibadettir şüphesiz. İbadet olduğu için niyet asıldır. Evet. Çünkü maksut olan ibadetlerde niyet, o ibadetin hem sıhhatının sevabı hem de sevabın husulu için gerekli olan bir şarttır. Peki zekat niyetinin haricinde bir de Allah için olması nasıl algılanır? Burada şerhlere baktığımız zaman deniyor ki, zekat veren kimse, verdiği zekattan hiçbir şekilde menfaatlenmemeli. Kendisine oradan bir menfaat dönmemeli. Hmm. Tabii bu hukuksal olarak değil. Ee, belki meselenin diyanet boyutu, vicdani boyutu. Ee, ne demek yani oradan bir menfaatlenmeme? Şu bağlamda. Ee, Şimdi konuyu tasvir edecek olursak, ben bir işvereni ve yanımda çalışanlarım var. Ee, maaşlarını veriyorum. Ee, ama onun haricinde de onlara zekat veriyorum. Zekat verdiğim zaman e, o kişinin patronuna karşı olan tavrı biraz daha farklı olacaktır çünkü neticede ondan yardım alıyor evet. her ne kadar o patron onu vermek zorundadır o kişinin hakkıdır şer an vermekle mükelleftir bir e, yani tabiri caizse keyif bağışlamış bir konumda değildir Aslı böyledir ama örf olarak itibar olarak baktığımız zaman e, o iş e, iççi olan kimse işverenine karşı biraz daha farklı duygular besleyecek Hı. Bu doğaldır ve işveren de bunu şu şekilde kullanma ihtimali işte yıl sonu geldi zam yapılacak olması gereken zamdan daha aşağı bir zam yaptığında işçi bir şey demeyecek nasıl olsa, olsa ben zekat ben alıyorum bundan yardım alıyorum Veyahut da patronu ondan mesai yapmasını talep ettiği zaman ekstra mesai ücretini talep edemeyecek istemeyecek çünkü nasıl olsa zekat ondan alıyorum şeklinde. Bu manada eğer işverene bir menfaat dönüyor ise her ne kadar hukuksal olarak bu kişi zekatını vermiş olsa da bu bağlamda kişi sevap kazanmış olmaz. Çünkü verdiği zekattan dünyevi olarak menfaat, menfaat tamam. Ama yok benim öyle bir davam yok. Kurumsal bir firma şeklinde işliyorsa yani normal maaş artışları neyse artacaktır, ee, işte mesaiye kaldığı zaman mesai ücretini alacaktır. Harici olarak benim yanımda çalışan muhtaç olduğu için ben ona artı bir zekat da vermek istiyorum derse bu güzel bir şeydir, erdemliliktir. Çünkü zaten şer şerifte kişinin yakındakilere, etrafındakilere öncülük vermesi e, tavsiye edilen bir şeydir. Evet. Yani benim komşum veya yakınımdaki kişi açken e, dışarıdaki insanlara değil öncelik ona e, benim e, himmet etmem, ona yönelmem gerekecektir. Dolayısıyla bu kardeşimize de vereceğimiz cevap bu konumda olmalı. Yani sen zekatını vermen evet hukuksal olarak şartları yerine gelmesi hasse bile sahih olacaktır. Ama buradan sen kendine asla ve asla bir menfaat çevirmemeliyiz. Allah'ın rızasını kazanmak noktasında. Allah rızası için. Evet. O da nedir? İşte maaşına yansımaması veya mesaisine yansımaması gibi veya işine yansımaması, Hı -hı. normal yapması gereken neyse onu yapması. Bu şekilde yaptığı halde artı da zekatını veriyorsa bu güzel bir şeydir. Ee, teşekküre layık olan bir harekettir ki evet. Rabbim bu ve bu emsar kardeşlerimizin sayısını artırsın inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Tamam. Bir diğer sorumuz da 13 yıldır sigorta acentasında çalışıyorum. Sigortanın caiz olmadığına dair bazı videoları izledim. Caiz olmama sebebi olarak sigortadan haksız kazanç elde edebileceği Kaza yapan verdiği paranın fazlaca karşılığını alacak, işte e, kaza yapmazsa sigorta şirketi para kazanacak. Bu konuda kafama takılan şey, geçmiş zamanlarda insanlar kervanlarına koruyucu alıyor. Günümüze de kişisel koruma veya bekçi güvenlik gibi vesaire bu işler devam ediyor. Mal sahibinin kervana tuttuğu koruyucu eğer saldırı olmazsa bedavadan para kazanıyor. Eğer saldırı olursa kervan sahibi 3 kuruş verdiği koruyucu sayesinde tüm malını korumuş oluyor. Mantık olarak bakınca ikisini birbirine benzetiyorum. Bir diğer caiz olmama sebebi sigorta şirketlerinin verilen parayı kredi olarak başka yerlere transfer etmesi olarak söyleniyor. Burada da manavdan ihtiyacım olan sebzeyi alıyorum. Manavcı bu parayla kumarda oynayabilir. Başkasına tefecilik yapıp benim parayı satabilir de izah edebilir misiniz demişler. Altın içerek de mantığı da evet. koymuşlar hocam. Kardeşimizin e, tabii yaklaşım tarzı güzel yani meseleyi evet caiz değildir diyorsunuz ama bunu izah ederken bir takım gerekçeler beyan ediyorsunuz ama e, kanaatimce bu gerekçeler caiz olan başka işlemlerde olduğu halde bu ikisi arasını nasıl ayırt edeceğiz diyor. Evet. Ee, öncelikle şunu ifade edelim. Tabii bizim sigorta, kasko meselelerine dair e, uzunca programlarımız, konuşmalarımız hatta bu konuya dair makalelerimiz e, dergilerde mevcuttu, vardı. Yani burada ilmi manada kaynaklı bir şekilde hangi alim ne bu konuda ne dedi onları orada bulma imkanımız var. Ama onun ötesinde şunu bir bilmek gerekir ki sigorta sistemi yani kasko sistemi yeni bir mesele. Yeni derken... E, Aslı saadete dayalı olan bir mesele değil veyahut da e, kitapların ilk tedvin etti, edildiği dönemlere dayalı olan bir mesele değil. Hanefi kaynaklarında bakıyoruz ki bu konuya ilk temas eden merhum İbn Abidin rahimeullah olmuş ki 1800'lü yıllarda ki İtalya denizciliğinden bahsedilen bir olay. Yani yurt dışına giden gemicilerin gemide olması muhtemel olan sıkıntıları bertaraf edebilme adına Avrupa'da çıkan bir sistem Osmanlı'ya taşınıyor ve bu bağlamda Osmanlı uleması da konuyu tartışıyor. Hmm. ve i̇bn Abid'in merhum bunu haşesine taşıyor. E, caiz olup olmaması, caiz olmamasının gerekçelerini kendince beyan ediyor. E, i̇lk bunu biz Hanefi kaynaklarında burada görüyoruz. Daha sonradan e, İslam alimleri ki mecmal Fıkhiye diye ifade ettiğimiz e, Allahu Alem e, herhalde e, yine 1980'li yıllar olsa gerek e, tam hatırlamıyorum şu anda tarihini e, o tarihlerde toplandıklarını Hatırlamıyorum derken yani yaş itibariyle ben o dönemi idrak ettim olarak kastetmiyorum. Hı hı. E, okuduğum e, tedvin, şeylere baktığımız zaman Mecmu al karar rahatına baktığımız zaman orada tarihler veriliyordu. Evet. O bağlamda hatırlamıyorum. E, 1980'li yıllar olsa gerek ama bu tarihlerde Rabıta-tül Alemin İslamiyenin e, öncülüğünde yine bu konuya dair ehl toplanıyor hı hı. E, mecmal fıkhi olarak. E, muhtemelen Riyad'da toplanıyor veya ciddede olabilir. Bu konu e, uzunca müzakereler yapılıyor. O makalelere bakılacak olursa orada bunları aslında senetleriyle beraber yazmıştım. Uzunca toplantılar, konu enine boyuna incelenildikten sonra e, kahir ekseriyet yani çoğunluğun bu noktada caiz olmadığını ifade etmesi, bazıların ise buna caizdir demesi. E, i̇şte Mustafa Zerka ve Emsali gibi kişiler. Tabi daha sonradan bazı alimler yani caiz değildir diyenlerin de caiz yönünde ifadeler bulunduğunu da görmekteyiz, duymaktayız. Ama genel olarak meseleye baktığımız zaman konu zaten içtihadi bir konu. Ee, yani hakkında evet. kat'i bir nas olan veyahut da asr saadette var olup da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında bir şey dediği veyahut da mezhep imamlarımızın döneminde var olup da mezhep imamlarımızdan hakkında kat'i bir ifade bulunan bir konu değil. Hı. Bunu öncelikle ifade edelim. Evet. Ee, sonradan oluşan ve müteahhir ulemanın konu hakkında tartışarak e, belli bir karara bağlaması, e, tabii ki görüş farklılıklarının da olması biz camia olarak İsmaila işte istişare kurulu fıkı kurulu olarak bu konuda da cumhurun görüşünü yani çoğunluğun görüşünü naklettiğimizden dolayı bize de bu konu sual edildiğinde caiz olmadığını ifade ediyoruz. Tabii caiz olmamasının gerekçeleri nedir? Her iki cenahında kendince bir takım gerekçeleri vardır. Yani caiz olduğunu savunanların da kendince bir gerekçeleri var. Caiz değildir diyenlerin de gerekçeleri var. Evet. Caizdir diyenlerin gerekçelerine verilen bir takım cavaz, e, cevaplar da vardır. Evet. Tabi bunun başında neler geliyor? Kardeşimiz bazılarına temas etmiş ama son söylediği pek e, anladığım bir mevzu değil. ki Onu da ifade edeceğim. Şöyle ki, e, İslam hukukunda yapılan akit, de verilen bedel vardır ve bedel karşılığında alınan ya mal veya bir hizmet olacaktır. Yani eğer bey ahtisi ise bir mal olacak, icara ahtisi ise yani kira ahtisi ise bir hizmet olacaktır. Ve bu iki durumda da gerek bedel yani semen dediğimiz veya ücret dediğimiz satın bedeli bunun belirgin olması ve karşı tarafta verilecek olan mebi yani satışa kolo olan nesne veya hizmetinde belirgin, belirgin olması gerekir. Olumsuz. Şimdi e, 7 veya 8 madde olarak bunun caiz olmadığını söyleyenlerin sıraladığı gerekçeler var. Bu gerekçelerden bir tanesi işte siz bir prim veriyorsunuz. E, verdiğiniz primin karşılığında alacağınız şey meçhul. Nedir alacağınız şey meçul olması işte bir şey olursa alacaksınız ama herhangi bir sıkıntı olması hiçbir şey almayacaksınız. Evet. Veya da eğer alacağınız verdiğinizden fazla olursa işte veya eksik olursa ribel fadıl aynı olursa riben nesa gibi bir takım gerekçel şagadir i̇şte var garar var vesaire gibi ifadelerde kullanılıyor. Ee, peki kardeşimizin suali, yani bir benzetmesi var. İşte eskiden kervanlar vardı, e, koruyucular tutuluyordu veyahut işte günümüzde de e, Bek özel e, bekçiler oluyor, güvenlik oluyor. E, bunlara da aylık para veriyorsun ama hiçbir sıkıntı olmazsa, Verdiğin para karşılıksız gibi geliyor. Ama eğer bir saldırı olursa ve bunlar da bunu müdafaa ederse az bir para karşılığında büyük bir şeyi kurtarmış oluyorsunuz. Evet. Aynı mantığı burada icra edebilir miyiz diye kardeşimiz evet. sual ediyor. Evet. Tabii bunun altyapısında önce şunu bilmemiz gerekir. İslam fıkhında icara akdi yani bir şahsı kiralamak genelde iki başlıkta ele alınır. Ejrihas ve ejra'a. Ne demektir ejrihas? Ecrâhâs sadece kişiye endeksli ve gününü, yevmiyesini o kişiye kiralayan bir kimsedir. Ecram ise genele iş yapan kimsedir. Yani bir kuru temizleme dükkanı düşünelim. Buraya siz de elbisenizi getirirsiniz. Temizletmesi üzerine ben de getiririm. Evet. Sizinkini de kabul eder. Benimkini de kabul eder. Bu eciram olur. Yani herkese aynı anda farklı farklı işler yapabilecek konuma sahip. Kişinin komple mesaisini kiralamıyorsunuz. Hı hı. Ama eceri has ise ben diyorum ki sen sabah işte 7'de geleceksin. Akşam 7'ye kadar 8'e kadar benim şu işimi yapacaksın. Başka, işi Başka bir iş yapmayacaksın Mesai saatlerinde farklı bir işle meşgul olmayacaksın. Bu da hususi işçidir. Hmm. O kişinin almış olduğu ücret neyin karşılığı? Fıkıhta bu konu konuşulurken denir ki bu kişinin aldığı ücret amelinin karşılığı değildir. Kendi zamanını, bu kadar bir zamanını senin yanında ve senin tayin etmiş olduğun işte hapsetmesinin mukabilidir. Evet. Yani siz bir tezgahtar alıyorsunuz dükkanınıza. Diyorsun ki sabah işte 8'de gel dükkanı aç tezgahta dur. Akşam 8'e kadar burada gelecek olan müşterilere cevap vereceksin. O gün hiç müşteri gelmese de orada duracak. O gün çok müşteri gelse de yine orada duracaktır. Evet. Yani tamamıyla almış olduğu ücret yapacağı satışa endeksi değildir. Veya müşterilerle muhatap olmasına endeksi değil. O zaman zarfını o tezgahta geçirmesine karşılıktır. Dolayısıyla bu belirgin midir? Belirgindir. Belirgin. Saatları belli çünkü. Bu bağlamda bakıldığı için eciri, has yani hususu işçinin alacağı ücret bu bağlamda caizdir. Bu manada caiz olacaklar. Niye? Çünkü aldığı ücret o kadar bir zaman hapsetme. Hatta denir ki bu zaman zarfında başka bir işle meşgul olması caiz olur mu? Hani özellikle memur olan kardeşlerimiz bunu sual ediyorlar. İşte ben e, memurum falan dairede çalışıyorum ama o mesai saatlerinde şahsıma da bazı işler tevdi ediliyor. İşte buna aralarda gidip yapmam caiz olur mu olmaz mı? Hmm. El cevap caiz olmaz. Niye? Çünkü seni kiralayan o saatlerinin tamamını kendisine haskılmıştır. Parantez içinde izin aldığı noktada Bu ayrı işverenin onayı olursa evet. bu ayrı bir konu. Ama işverenin onayı yoksa senin şu ve bu saat ikisi arası tamamıyla falan kişinin yanında geçirmek zorunda olduğun bir saat dilimdir. İster iş olsun ister olmasın. Senin aldığın ücret bunun karşılığı olacaktır. Evet. Yani zamanını hapsetmesine mukabil bir ücrettir. Şunu diyemeyiz. Ya hocam ben zaten akşama kadar burada oturuyorum herhangi bir işim yok. Ben burada bu saat içerisinde şu işi de yapabilirim, internet üzerinden yapabilirim, şöyle bir yapabilirim ama işverenin onayı olmadıkça harici hmm. bir iş yapamazsın çünkü sen hassın yani şahsa endeksi hususu bir e, icare ile tutulmuş olan bir e, çalışansın, evet. e, başkalarına bu bağlamda iş yapamayacaksın. Hmm. Şimdi e, eskiden kervansaraylarda tuttuğumuz kişi de diyor. E, korumak adına veyahut da işte e, güvenlik olarak diyorsun ki sen burada kapıda bekle veya benim şu malımı muhafaza et diyorsun. Hangi saatlerde işte kervanda bir yerden falan yere gidene kadar veyahut da falan saatten filan saate kadar mesai saatleri. Bu kişinin aldığı ücret buradaki zamanı geçirmeye karşılık olacağı için evet. o bellidir zaten. Ha, bu zaman zarfında bir saldırı oldu vazifesi icabı onu püskürttü. Tıpkı ne gibi tezgahta duran bir kimseye müşteri geldi, vazifesi icabı satış yaptı. Hı -hı. Müşteri gelmeseydi orada duracaktı zaten. Burada da bir saldırı olmasaydı orada zaten duruyordu. Dolayısıyla bunu sigorta sistemine benzetmek bu manada doğru olmayacaktır. Niye? Hı -hı. Çünkü yapacak yani bizim vermiş olduğumuz ücretin karşılığında aldığımız o kişinin orada bulunmuş olmaklılığıdır. Evet, Yoksa rahatim. iş yapmaklığı değildir. Hı -hı. Peki sigorta sisteminde sizin verdiğiniz ücretin karşılığı nedir peki? Muhtemel olan, gelecek olan bela, musibet ne ise onu karşı tarafın karşılaması. Yani bir zamanın hapsı veya bir kişinin bedensel olarak sizin yanınızda bulunması şeklinde değil. Ve o kişi aynı anda bir başkasına da bu iş yapıyor, bir başkasına da bunu yapıyor ve oturduğu yerden yani şöyle olsaydı işte sen geleceksin arabamın yanında duracaksın ve birbirimize işte bir güvenlik sistemi kuracaksın, buna mukabil ücret alacaksın. Bu tamamında tamam, bir sıkıntı evet. yok. Ama sen hiçbir şey yapmayacaksın, sen bana para ver. Ben de sana dair bir koruma herhangi bir şeye, filyataya geçmeyeceğim. Bir şey gelirse rastgele o zaman karşılarım gelmese de zaten bu para bana ait olacaktır. Bu bağlamda tamamıyla bir kumar mantığı. Yani caiz değildir evet. diyenlerin. Yani riski bir nevi karşı tarafa satış yapıyorsun. Ee, bu, bu şekilde bakıldığı için caiz değildir diyenler bu mantıkla buna fetva vermemekte ve bahsedilen konuyla bunun da hiçbir bağlantısı, hiçbir alakası olmayacaktır. Yani kira Hı. akdinde işte o tutulan işçi. Çünkü orada amel yani makudun aleyh diye tabir ettiğimiz akte konu olan şey kişinin kendisini o zaman diliminde hapsetmesidir. Hı. Başka bir şey değildir. Kardeşimiz ikinci gerekçe olarak işte toplanan parayı kredi vesaire gibi şeylerde diyor. Hı hı. Öyle bir gerekçe sunan e, ehliyelim ben bilmiyorum. Yani sigorta firmaları böyle yaptığı için caiz değildir. Öyle bir şey yok. yok evet. e, çünkü dediğim makuldür. Yani ben manavdan giderim domates alırım manavcı gider o parayı tefeciye veya tefecilik yaparak başka işlerde kullanabilir. Hı. O benim vusumda olan, benim e, bilgi dairimde olan bir iş olmadığı için benim oradan işte domates almak Caiz değildir denmez. Hı hı. O farklı bir olaydır. Yani öyle bir yaklaşım yok. Ama asıl olan akdin yapısındaki bir problemden kaynaklı olan bir meseledir. Hı hı. Yani buna fetva verenler meseleyi örfe endeksliyorlar. Fıkıhta bazı bu mağlamda var olan bazı akit türleri vardır. Yani belirsizlik olduğu halde, meçhuliyet olduğu halde örfü olarak fetva verilen, ki i̇mamlarımız döneminde fetva verilen olaylar var. Onlara kıyas yaparak onlar gibi de bu da aynı bunun gibidir diyerek fetva verenler de var. Onu da inkar etmiyoruz dediğimiz gibi. Çünkü neticede iştihadi bir konudur. Evet. Ee, başka burada söyleyeceğimiz yani kardeşimizin orada çalışıp çalışmaması veyahut da bu işleme girip girmemesi tamamıyla kendi inisiyatifinde olan bir şeydir. Ee, neticede bu kat'i faiz gibi haram dediğimiz hakkından nasıl olan bir konu değil, ehli ilmin göreceli olarak farklı davrandığı bir konudur. Ama tabi burada kalbi olarak yani ben evet burada caiz olmadığını kabul ederek giriyorum derse kişi bu işlemden dolayı elbette günah işlemiş olacaktır. Hmm. Buna göre artık kendisi bir yol haritası çizecektir. Meselenin daha tahkikatlı bir şekilde yani ilmi olarak kendisine izah edilmesini istiyorsa dediğimiz gibi bu konuya dair yazdığımız o makaleler veya yazılan makaleleri okuyarak bu konuda daha fazla maluma sahip olma imkanı da vardır. Evet hocam. Bir de burada şöyle bir konu var ya hocam. E, kaskoda veya sigortada e, vermiş olduğunuz bir rakam var. Mesela diyelim ki aracınız kasko yaptırdınız. Bin lira, iki bin lira gibi bir rakam verdiniz. Evet. Buna karşılık da size işte bir araç parası da verilebiliyor. Aracınız komple mesela pert oldu. Araç parasını severebiliyorlar Ya da işte aracınızın belli bir yerlerinde hasar oluştu. Onun mukabilinde kaç para tuttu? 3 bin lira, 5 bin lira para tuttu. Evet, burada seveyim. evet e, paranın parayla takası şeklinde bir şey mi oluyor hocam? Zaten onu biraz önce onu söyledim. Evet. Yani ribel fadil ve ribel nesa Hı -hı. gibi ifadeler burada paranın parayla olan takası. Evet. Ee, sadece bu da değil yani burada daha başka etkenler de aslında yok değil ee, ama bütün bunlara rağmen mesela bazı durumlarda yine fetva verilebiliyor İşte trafik sigortasında da aynı olay vardır hı hı. Ee, ama trafik sigortasını yaptırmadan aracın trafiğe çıkma Çıkamak. imkanı yoktur evet. bir mecburiyet vardır olabilir veyahutta işte sizin e, kiralama şirketiniz vardır rentekar firmanız vardır araç veyahutta taşımacılık yapıyorsunuz e, devlet mecbur tutuyor Hı. orada mecburiyetten dolayı otobüslerde, otobüslerde oluyor işte diğer dediğimiz gibi araçlarda veyahutta rentekar taksilerde e, yani bu işi tabi resmi usul olarak yapıyorsanız burada da kasko yaptırmayı mecbur tutuyorlar size Hı. bu gibi durumlar haricidir yani zaruretten kaynaklanan Durumlar. Tabi burada zaruret derken hacet anlamında bir zaruret yoksa ıslahi anlamda bir zaruret değildir. Peki. Ee, yine bazı bölgeler vardır ki gerçekten terör bölgesi ciddi anlamda sıkıntılar var o gibi yerlerde de şahsa hususiyetle yani şahsa özel bazı fetvalarda verilmemiş değildir verilebiliyor ama genel anlamıyla ya işte ben yeni araba aldım dışarıda bırakıyorum yani kendi kalben rahat edeyim ben bunun sigortasını yaptırayım işte kaskosunu yaptırayım yani bu bir keyfi bir uygulama olacağı için buna fetva verilmemektedir dediğimiz gibi bizim e, kurulumuzda bu mecbur yapanlar da hocam parayı öderken hani paranın parayla aynı cinsel takas olmaması yönüyle farklı bir para cinsiyle mi ödeme yapmaları yok, gerek yoksa o, normal yapabilir? Yok o bağlamda öyle bir şey. Çünkü bu hani biraz önce dedik ya iştihadi hmm. bir olaydır. Yani evet. buna cavaz verenler paranın parayla bir takas olarak düşünmüyorlar. Meseleyi hmm. olarak düşünüyorlar? Bir hizmet olarak düşünüyorlar. Hmm. O hizmet elbette bir bedel karşılığında yapılıyor. Dolayısıyla para parayla takas edilmedi. Yani bu bakış hmm. açısı da vardır yok değil. Evet. O yüzden yani kati bir olay olmadığı için bu gibi ihtiyaca bine yani buna fetva verilmiş. Ha, bu tavin yoluyla olursa bu da caiz olur. Yani ticari gaye değil, teavün. nasıl olacak? 10 kişi, 20 kişi 50 kişi kendi aralarında toplanıyorlar, bir havuz oluşturuyorlar. Biz işte buraya bu havuza para koyalım işte bir tüzük oluşturalım. Bu tüzüğe göre aramızda şöyle şöyle sıkıntılar olan kimse bu havuzdan bu parayı kullansın. Gerek borç olarak kullansın, gerek işte hibe olarak kullansın. Kendi aralarında tek anlaşma. Ha burada bir üçüncü bir şahıs, yani tamamıyla bir ticari gaye olmadığı için buna e, tahvun sistemi deniyor. Günümüzde tekafül ki finansal kurumlarının bazılarının yaptığı ifade ki onların da tabi bazı problemleri olmakla beraber, onlara da biz e, fetva vermekte de değiliz bu noktada tekafül sistemi, teavun sistemiyle olursa bu caiz olur. Ama ticari anlamda bir firma kalkıp da işte ben sigorta sistemi yapıyorum bu tamamıyla ticarete yönelik, kâra yöneliktir. E, yaptıran açısından bir mecburiyet varsa o kişi için belki caiz olacaktır ama yapan kimse açısından bir mecburiyet olmadığı için. Aracılar yüzden, da aynı şekilde değil yani Tabii hocam? aracılar, ajentalar Hı -hı. neyse aynı, bunlar evet. da aynı konumda olacaktır. Evet hocam. bayağı bir detaylı oldu. İnşallah evet. bu konuyla alakalı tam malumatı vermişizdir. İnşallah. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuzda e, aslında daha çok e, bizimle alakalı bir ileti olmuş. İzlediğim ilmiyal programında sorular olan bazı kişilerin cevap alma noktasında cevap verilirken detaya inmeden direkt caiz mi değil mi cevabını almak istedikleri söylendi. Fatih hocamızın soruların cevaplarının sebepleriyle açıklaması, anlatması bizlerin de Neyin nasıl olduğunu bilmemiz bize fayda sağlıyor. Ayrıca detay anlatılırken başka konulara da değiniliyor. Örneklemeler veriliyor. Diğer mezheplerin hem alimlerini öğreniyoruz, hem fetvalarını öğreniyoruz. İlmal program bu konseptle devam etmesini istiyoruz demişler. Allah razı olsun. Anladım. Bu anlamda düşünüyorlarsa bizim için memnunumdur. Hmm. Niyet verici. Bir de şunu da görüyoruz. Yani dinleyen kesim hep aynı konumda olan kişiler değil. Evet. Yani belki bu konuları ilk defa duyan insanlar da dinliyor. Ama bu konularla haşır neşir olan, fıkıhla iştigal eden, belki de ilim talebesi olan kardeşlerimiz de bunu dinliyor. Ki soruların içeriğinden biz bunu anlayabiliyoruz. Bakın biraz önceki sualde kardeşimiz bir kıyaslama yapıyor. Hı hı. Yani bir mantık yürütüyor, bir akıl yürütüyor. Yani evet. siz böyle bir kişiye direkt ben, yani caiz değildir, ben böyle dedim diyecek olursanız karşı tarafın Bahat kalbine... caiz değildir dedi, heh, bitti. Yani bir evet. mutmainlik yapmış olmazsınız mecburen buna bir izah ihtiyacı duyacaktır. Yani dinleyenler için de farklı kesimler de olduğu için biz zaten başından beri de bu konuda yani direkt net olarak... Evet, olur veya olmaz şeklinde değil de, olursa niçin olur, olmazsa niçin olmaz, ee, arada işte bir vazı ı da ihtiyaç varsa evet. onları da yer vermenin uygun olacağı kanaatindeyiz evet. ve bu doğrultuda hareket ediliyoruz. Bakın, e, bunu farklı ortamlarda yine dillendirdik. Fıkıh kitapları meseleleri odaklı anlatır. Yani konu neyse o konuyla alakalı anlatır, o konunun cevanibine girmez. Yani diyelim ki bir taharet bahsini okursunuz, bir temizlik bahsini okursunuz. İşte özür dileyerek söylüyorum. İşte bir kişi affedersiniz... E Hayvanla cinsel münasebete girse işte abdesti bozulur mu bozulmaz mı usul gerekir mi gerekmez mi işte bile arka yoldan beraber olsa gusül gerekir mi gerekmez mi konu onunla alakalı orada gerekir gerekmez işte inzal olursa o şöyle olur olmazsa şöyle olur anlatım var ama mesele caiz mi değil mi onu anlatmaya gerek yok zaten o malumdur hmm. yani konu odaklıdır evet. demek istediğim bu çünkü her bir meselede teferruatına yani diğer cevanibine de girecek olurlarsa kitapları genişler de genişler. genişler. Bir meseleden farklı bir mesele, o meseleden farklı bir mesele, asıl mesele kaçıp gider. Ama fetva öyle değildir. Yani fetvada size biri bir sual sorduğu zaman ben sadece sorusuna endekse cevap vereyim. Onun etrafında başka anlaşılması muhtemel olan şeylere değinmeyeyim deme hakkına sahip değilsiniz. Hmm. Çünkü karşınızda sual eden kimse... E, neticede ilim talebesi değil. Yani sadece bir meseleye endeksi olarak değil, oradan harici bir takım fetvalarda çıkarma ihtimali var. Hatırlarsanız burada bir sual gelmişti. İşte e, sorulardan bir tanesiydi. E, o zaman ben bu konuyu zaten e, biraz vebal olduğunu, yani biz meseleye odaklı değil de detaylarıyla beraber görebileceğimiz başka noktaları varsa da onlara da temas edilmesinin gerekliliğini anlamıştım. Demiştik işte Ramazan-ı Şerif ayında bir erkek kişi herhalde. İşte kız arkadaşımla beraber el ele tutuyorduk, dolaşıyorduk. O esnada bende biraz şehevi anlamda bir uyanma oldu. İşte baktığımda bir ıslaklık da duydum. İşte bana Olsun. kefaret gerekir mi, gerekmez Hı. mi? Şimdi bu odaklı olarak kefaret gerekir veya gerekmez demek bu işlemin yani diğer tarafta yapılanlara hiç değinmemek. Fetva ihline yakışan bir işlem olmaz. Bir erkin kız arkadaşına kadar Olur mu kadar olmaz hepsi... mı böyle bir işlem yani burada verilecek cevap o kişinin sorduğu değil ona lazım olan cevap. Hmm. Ki bu aslında Kur'an'ın da uslubudur. Yani e, bakın ayet kerime işte ehilleden ayın hallerinden sorulurken Allah-u azim şan, onlara lazım olan ayın durumundan bahsetmiştir. Yani onların sorusundan değildir. Burada da bu arkadaşımıza veya bu gibi suallere vereceğimiz cevap onun sorusu değil ona lazım olan. Nedir o? Bir Müslüman erkeğin kız arkadaşı olamaz. Olursa bu ya onun hanımı olmalıdır veya da mahremidir. Keza bir kızın erkek arkadaşı olmaz. Olursa ya mahremidir veya da kocasıdır gibi girip tamamıyla bunların caiz olmayacağı, doğru olmayacağı benimsenmeli, anlatılmalı. soru sonunda ufak bir şekilde usul gerekir mi, gerekmez mi, i̇şte kefalet gerekir mi, gerekmez mi sorusuna cevap verirsin. Ama direktmen hiç detaya girmeden net olarak cevabım işte gerekmez veya gerekir dediğin zaman diğerleri hiç göz ardı edilecek ve toplum bunları duya duya demek ki önemsenmeyecek bir hale anlaşılacak, gelecektir. İşte bu gibi sıkıntılardan kaçınmamız gerekir. Yani fıkıh kitaplarımızdaki meselelerin anlatılım anlatımı odaklı. Ama bir ilim sahibi, kendisine sual edilen cemaate veya avama vereceği cevap odaklı olmamalıdır, şumullu olmalıdır. Çünkü dediğimiz gibi yanlış anlaşılmaya vesile olacak bir takım konuşmalar da olabilir. Biz detaylarını anlatmamıza rağmen hocam yine evet. çoğu noktada sıkıntı yaşıyoruz. Aynen öyle. Ya yine olmaz diye cavazlık noktasında mesela fetvayı kabul etmeyen kişiler de olabiliyor ki siz direkt caiz değil ya da haramdır, helaldir dediğiniz anda bu sefer daha büyük da farklılar doğuruyor. Doğrudur. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam edelim hocam. E, caiz değildirle ile haram arasında bir fark var mı? diye evet. sormuş hocam. Yine aslında biz bu konuyu Hı. daha önce detaylandırmıştık. Şimdi bir hüküm vardır. Bir de o hükmün delili vardır. Delilin mukavemetine göre hüküm mukavemet kazanır. İşte müsbet yani yapılması tarafı ise farziyet, vacibiyet veya sünnetlik, hmm. Yapılmamasına yönelik ise haramdı, mekruhtu, tenzihi tenzihiydi hmm. gibi ifade Delilin Delilinde yani hüküm demek ki delile endeksidir. Delilinde iki tarafı vardır. Bir o, o delilin vurudu yani bize gelişi bir de o delilin o hükme delaleti. Hmm. Buna vurut ve delalet derler. Eğer vurudu kat'i ise yani kesin ise delaleti de kesin ise yani o delilin delil olma niteliği kesin Kur'an ayeti veyahut mütevatir veya meşhur bir hadis-i şerif hı hı. ki bu kat'i bir e, vurud demektir. O hükme delaleti de bu bağlamda kesin ise hakikat gibi bu durumda vereceğimiz hüküm eğer yapılmasına yönelikse fars yapılmamasına yönelikse haraptır. Harald. Ancak e, o delilin vurudunda zan varsa veyahut da delaletinde zan varsa. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. E, söz gelimi başımızı meshetmemiz farzdır. Kur'an ayeti bunu bu şekilde ifade ediyor. <gülüyor> Başlarınızı meshetin. E, peki başı meshetmeyi inkar etmek nedir? Küfürdür. Çünkü bu başın mesedilmesinin farz olduğunu ifade eden delil Vemsahû ayet kelimesi ayet olması itibariyle vuruldu kat'idir ve Vemsahû'nun başa meshetmeye delaleti de kat'idir. Arapça bilenler bunu bilecektir. Dolayısıyla bu hüküm kesinliği ifade eder, inkar küfürdür. Ama başın dörtte birini meshetmek veya tamamını meshetmek veya Şafii mezhebinde denildiği üzere bir parçasını meshetmek, Farzdır, değildir tartışması ki Hanefilerde nasiye miktarıdır, Şafilerde bir parçasıdır, i̇şte diğer mezheplerde kaplama mestir. Bu bağlamda ayet-i kerimenin vurudu her ne kadar kat'i olsa da başın ne kadar miktarını mest edileceğine dair delaleti kat'i değildir. Aynen. Çünkü mest, mest demek bir şey bir şeye temas ettirmek demektir. Suyu? Parça oraya değdirmek demektir. Evet. Bu elle de olabilir. İşte Hanefilerin anladığı gibi bu alet de olacak. Alet de el alettir. Elde işte bir nasiye miktarıdır. O zaman nasiye miktarı. Şafilerin anladığı gibi maksat suyun oraya temas etmesi bir parça da değecek olsa yeterlidir. İşte e, Maliklerin anladığı gibi tamamının ya, yani el mutlak yansırı filer kemal kullanınca tamamı olmalıdır gibi bir takım anlayışlar. Bakın bunlar yorumlarla delaletinde bir katiyet olmadığını ortaya koyar. O zaman başın tamamını meshetmek farz değildir veya başın dörtte birini meshetmek farz değildir diyen insan kafir olmaz. Nitekim hmm. işte hadi bir konudur. Efendim nasiye ile alakalı hadis-i şerif var. İşte nasiyesi i̇şte üzerine Hazreti Peygamber meshetmiştir. Evet bu bağlamda hadis-i şerifin delaleti belki kat, şey, delaleti yani o hükme delil olması evet. kat'idir. Ee, ancak hadis-i herifin vuruduna baktığımız zaman ehaddir, haberi vahittir vahiddir. Yani kat'i değildir, bir zan hmm. ifade edecektir. Dolayısıyla bu da yine bir şüphe ihtiyaç edeceği için burada farzdır dense de bu farz iştihadi farzdır. Tıpkı vitir namazına farz değil de vacip Vak denmesi efendim. gibi. Farz-i iştihadi ile vacip arasında ne fark vardır? Ee, buna da temas etmiş olalım. Ee, eğer bir farzın itmamına yönelik bir iştihadi farsı ona farzi ı deniyor. İşte başın dörtte birini mesedilmesi veyahut da dirseklerin abdeste yıkanması, dirsekler dahil midir hmm. değil midir tartışması. Ama müstakil bir ibadetse ona farz-ı değil de vaciptir deniyor. Vitim namazı, işte bayram namazı, kurban gibi. Yani bir farzın itmamına tamamlanmasına yönelik olmadığı için. Şimdi kardeşimiz diyor ki işte haram ile caiz değildir, aynı şey ifade eder mi? eğer gerçekten yani bir ıslah olarak baktığımız zaman haram ifadesini kullanıyor isek tabi avami olarak demiyorum gerçekten dini literatürde baktığımızda ıslah olarak baktığımızda haram ifadesini kullanıyorsak bunun delilinin hem vurudu hem de delaletinin katli olması gerekir. Yani inkarı küfrü gerektiren haram. Ama bazı iştihadi haramlar işte biraz önce söylediğimiz gibi tıpkı başın dörtte birinin mesedilmesinin farziyeti gibi haramlılıkta da iştihadi olan haramlar vardır. İşte delaletinde veyahut da vurulduğunda zan olduğu için burada haram ifadesi kullanılsa da ehli ilim onu bilir. Oradaki haramlıktan kastedilen edilen haramdır. Yani inkarı küfrü gerektiren bir haram değildir. Buna birçok örnek verebiliriz. Yani şarabın haram olmasıyla biranın haram olması aynı değildir. Şarap bizatihi Kur'an ayetidir ama bira rakı ve ser geri kalan hmm. e, işte e, sarhoşluk verilen alkolü içkilerin haramlığı ise işte Hanefilerce kıyasladır. E, Şafime mezhebine göre hamur kelimesinin kapsamındadır. Hmm. Neticede bir zan girmiştir. Evet. Dolayısıyla her ikisine biz haramdır diyoruz ama birini inkar küfürdür, bir diğerini inkar ise küfür olmayacaktır. Hmm. Sonuç sonucu aynı. Yani ceza neyse aynı cezadır. Orada bir değişiklik evet. yok. Vitir namazı da kaza edilmelidir. Kılmayan kimse yassı namazı da kaza edilmelidir. Yassıyı kılmayan kimse de muakaz edilecek. Vitir namazını kılmayan kişi de muakaz edilecektir. Hı. Sadece inkar noktasında yani itikat noktasında birinde katiyet vardır. Birinde katiyet yoktur. Evet. İşte bu gibi zannın olmuş olduğu yerlerde haram ifadesi değil de daha fazla layıcüz ifadesi. Çünkü layıcüz e, keraheti de içine almaktadır. Yani evet belki bir mülkiyet ifade edebilir. Yapıldığı zaman bir akit ise yapılacak şey hukuksal anlamda bir mana ifade edebilir. İşte ilk sualde olduğu gibi yanında çalışanıma zekat vereceğim ama o vermiş olduğum zekatla da kendime onu hizmet ettireceğim. İşte e, benden fazla maaş isteyemeyecek. İşte mesaiye bıraktığım zaman da e, bir şey Kullanacağım. Hı -hı. Evet zekatım sahih midir? Sahittir. Çünkü neticede sen verdin. O da aldı zekata ehildir. Ama sen vermede bu niyeti barındırdığın için senin bu işlemin caiz değildir. Hı -hı. Bakın zekatınız sahiptir ama caiz midir? Caiz değildir. Yani caiz olmak ayrı bir şey. Sahih olmak ayrı bir şey. sıhat daha fazla meselenin hukuksal tarafına bakar. Cevazlılık ise biraz daha indallah ile olan durumun durumadır. Ve günümüzde bir hoca efendiye fetva sorulduğu zaman eğer o daha henüz gerçekleşmemişse yani yapayım yapmayayım mı şeklinde ise burada sıhat yönüne değil cevaz yönüne bakılması gerekir. Evet. Yani caizdir veya değilim. değil. Ha olmuş bitmiş onun üzerine bir takım hükümler tereddübe ediyor. Artık cevaz bu noktada geçilmiştir. Burada sıhat var mıdır, yok mudur? Ona göre hareket etmek gerekir ki bu da önemli işlerden bir tanesidir. Bir de hocam burada helal haram noktasına ya da caizdir, caiz değildir. Bu kelimeleri e, özellikle son dönemlerde çok çok kullanmaya başladık. Ya işte külyen haramdır veya evet. işte caizliği karşısında caiz mi gibi kelimeler konuşuluyor. Veya espri mahiyetinde de yani geçen e, hatta bir abimiz göndermişti, bir şey yazmışlar böyle işte gezen tavuk yumurtası haramdır, biz evinde oturan tavukların yumurtasını yemek istiyoruz gibi. Mesela böyle şeyler söyleniyor. Evet. Bu tip konuşmalar da Farklı Tabii mü bir insanı? kere yani bu noktada ilim sahibi olmayan, bilgi sahibi olmayan kişilerin bu şekilde konuşmaları doğru değil. Onu Hı -hı. söyleyelim. Ama böyle konuşmalarından dolayı imani noktada sıkıntıya girer mi diyecek olursanız, bu noktada imani olarak sıkıntıya girer demek de doğru değil. Hı -hı. Çünkü söyleyen kimsenin durumuna göre söylenen sözün hakikat ve mecaz olma ihtimali var. Telhiste meşhur bir misal vardır. E, Arap dil edebiyatında, işte kişi en beter el bakle diyecek olsa yani bahar bitkiyi bitirdi diyecek olsa bakarız bunu söyleyen eğer bir müslümansa bu söz mecazdır. Çünkü müslüman bilir ki o baklayı bitiren Allah'tır. Evet. Bahar vesiledir. Her ne kadar bahar ifadesini kullansa da hakikat olarak değil mecaz olarak söylemiştir. Hı. Ama bunu söyleyen bir ateist ise o söylemişse o bu sözdeki hakikatı hakikati kastetmiştir. Gerçekten baklanın bitirdiğine inandığı için. Yani bakın aynı ifade kullanılıyor ama söyleyen kişinin konumuna göre hakikat veya mecaz olma niteliğine göre işlem değişiyor. Dolayısıyla bir Müslümandan sadir olan bir sözü biz farklı manalara yorumlayarak iman dairesinden çıkmamasını gerektiren bir takım yorumlar varsa Müslüman olarak onu öyle yorumlamak zorundayız. Yani direktmen onu iman dairesinden sen çıktın, kafir oldun demeyiz. He, hiç kullanılmadan önce kullanmak doğru değildir. O ufacık bir ihtimalden dahi o kelime belki küfür lafı olarak nitelendirilebilir. Hmm. Ama tekfir öyle değil. Yani sen kafir oldun bu kolay bir şey değildir. Yüzde yüz nokta atışı olmadıkça bu ifade asla kullanılmamalıdır. Şimdi e, hani külliyen haramdır, değildir vs. gibi ifadeler genelde halk arasında memnu, yasak ifadelerde hmm. kullanılmıştır ki bu gibi olabilir. Veya bazen avam sana bir soru soruyor. E, o kişinin yani delilden haberi yok, e, kat'idir, zannidir, iştihadidir vs. bu gibi bilgileri yok. Senin bu gibi ona bir anlatımın tamamıyla kafasını karıştıracaktır. Ona söyleyeceğim haramdır, değildir. Hmm. Yani o çünkü desen ki onu efendim caiz değildir, biraz yumuşaktır vesairedir. O bana diyecek, ya hocam haram mı değil mi? Bana net cevap ver. Evet. Yani haram değilse ötekilerin hiçbir önemi yok dedi. yapacak onu. Öyle bir durumsa senin için bu haramdır. Evet. Yani o biraz da e, soru soran kimsenin konumuna göre de değerlendirilebilecek bir meseledir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da, e, yurt dışında yaşıyorum, eşim kendi kanaatince, beni istemediğini beyan ederek mahkemeye gidip boşanma davası açtı. Bütün ailesi ve ben çok ısrar etmemize rağmen bunu yaptı. Ben hiçbir şekilde talak vermedim, boş ol cümlesine telaffuz etmedim. Yalnız devletten yardım alabilsin diye bir evraka imza attım. Bu durumda eşim Allah'ın ininde benim helalim midir? İslam fıkhına göre boşama hakkı şeran erkeğindir. Hmm. Bazı harici durumlarda boşanma talebinde kadın bulunabilir ve bunu e, gerekli mercilere müracaat etmek suretiyle de yerine getirebilir. Tabi burada e, Soruyu soran kimse tek taraflı olarak kendince anlatıyor. İşte hiçbir gerekçe olmadı halde, şöyle olmadı halde, böyle olmadı halde eşim yani hanımı müracaat etti ve biz ayrıldık diyor. Bu şeran geçerli midir değil midir? Bu kabildense erkek boşamadıkça boşama olmaz. Ancak mahkemede buna kabullenmesi, onay vermesi, imza etmesi, geçerli kılması, hani evraklara imzaladım diyor ya. İşte o imzalamak e, burada yazılanları kabul ediyorum anlamında taşıyan bir imzalamaksa ki bunda tam mahiyetini bilmiyoruz. Çünkü her bir mahkemenin seyri farklı olabiliyor. E, dolayısıyla burada farklılık söz konusu olabilir. Bu kardeşimize tavsiyemiz kendi şahsi adına meseleyi bilmesi hasebiyle e, bilen bir kardeşimize Gerekirse bizim işte danışma hattını da arayarak hmm. e, detayları anlatmak suretiyle ve karşı tarafın ona sorularına da vereceği cevaba göre hmm. aralarındaki nikah dinen hala geçerli olup olmadığını sormasını tavsiye ederiz. Evet hocam. Son sorumuz da hocam. Yine yurt dışından. Hollanda'da bank aracılığıyla ev aldık. Bunun caiz olmadığını biliyorum. Allah affetsin. Başka tüleve sahip olma imkanı yoktu demişler hocam. Evin borç miktarı 180 bin avro ve bugün itibariyle 18 yıl daha ödeme yapmam gerekiyor. Bu durumda zekat vermem gerekir mi? Bunu soruyorum çünkü şükürler olsun Rabbim. Hazırlı olsan hesap miktarını geçecek halde param mevcut. Yine de versem caiz midir? Yoksa %2,5 olmasa da bir miktar versem sadaka olarak mı fazilet olur? Kurban kesmem de gerekir mi? Tabii... E İslami olmayan bir idarede yani gayrimüslimlerin vatanında, darul harp diye tabir ettiğimiz bir vatanda faiz meselesi tartışmalı bir konu. Hanefi fıkhında var olup da tartışmalı bir konu. E, caizdir diyenler, değildir diyenler ama cumhura göre, alimlerin e, kahir ekserisine göre caiz olmadığını e, söylendiği için bizler de fetva kurulunda bu konuda fetva vermiyoruz. Hı hı. Ama e, oradan e, göz ardı ederek yani kardeşimizin sorusunu o yönde değil de sadece şöyle bir soru olarak algılasak e, benim borcum var ama borcum bir yıllık borç değil 10 yıllık veya 15 yıllık bir borçtur ödenmesi gerekiyor periyodik aralarla ve birden hesap miktarı malım var ben zekatımı verecek miyim, borcum tamamını düştüm mü aslında elimde malım kalmayacaktır. Ama borcumun tamamı benden talep edilmiyor, 15 yılda talep ediliyor. Dolayısıyla malım hala da elimde duruyor, o param, nisap miktarı param duruyor. Ben zekatı vermem gerekiyor mu, gerekmiyor mu soruyu bu şekilde evet. algılayacak olursak. Burada yine zekatla alakalı bir insanın zekat verebilmesi için asli ihtiyaçlarının haricinde elinde nisabı bulunacak ve borcu varsa alacaklarını katacak, Hı. borcu varsa borçlar da düşecektir. Peki bu borçlar nasıl bir borç? Yani kaç yıllık borç veya kaç aylık bir borç? Bu noktada Hanefi fıkında genel olarak mutlak dein ifadesi kullanılır. Yani borç. İster bir yıllık borç olsun, ister on yıllık borç olsun. Hı. Hemen ödenmesi talep edilen bir borç olsun veya on yıl sonra ödenmesi talep edilen bir borç Hı. olsun borcun tamamı düşecektir. Genel kural budur. Hı. Tıpkı alacak gibi düşünelim, yani siz e, bir mal sattınız ve alacaklısınız, beş yılda alacaksınız, on yılda alacaksınız. Siz de zekatınızı verirken o alacağınızı da hesap ederek zekatınızı vereceksiniz. Hı. Peki hangi yıldaki alacağınızı? Bir yıllık mı? Hayır. Ne kadarlık alacağınız varsa, kaç yıl olursa olsun onun hepsinin zekatını vereceksin. Bu şu demektir, yani bir alacağınızın her yıl zekatını vereceksiniz aslında. Evet. Mantık olarak böyle olmuş oluyor. Dolayısıyla nasıl ki alacakta bir zaman sınırı yoksa, borçta da bir zaman sınırı yok. Hı hı. Ama bu noktada e, bazı müteahhir alimler, ilim adamları, e, meseleyi özellikle günümüzde çok uzun vadeli satışlarla alakalı yani benim evet borcum var ama bu borç bunu hiç etkilemiyor. Benim neticede bir mal varlılığım da var. Evet borcu bir yekün olarak hesap ettiğim zaman mal varlığıma nispetle bir şeyim kalmayacak. Hı hı. Ama yekün olarak benden talep edilmediği için ben gerçekten müreffeh bir hayat yaşıyorum. Zekatımı vereyim mi, vermeyeyim mi? Burada bazıları bu noktada yıllık olarak hesap eder demişlerdir. Yani aslı ihtiyaçtan yola hı hı. çıkarak işte bir yıllıkdır borç onun haricindeki madem bir mutalem yoktur. Onu düşmez. Bunu yani fetva olarak söylenir mi söylenmez mi biraz da burada kişinin kendi inisiyatifinde yani evet. vicdanında eğer gerçekten bir rahatlığın varsa böyle yapması zekatını verme adına ihtiyattır güzeldir deriz. Hı hı. Ama hukuksal olarak baktığımız zaman yani fukan baktığımız zaman borcun varsa borç düşer. nite kimsenin uzun vadeli bir borcun olsa bile öldün mü o borç peşine intikal edecektir. Hı. Yani direkt malı endekslenecektir. Çünkü evet. zimmet kalmamıştır. Yani bu şekilde de bakıldığı zaman borç uzun olsun, kısa olsun her halükarda düşmelidir diyoruz. Ama dediğimiz gibi müteahhir olan bazı ehliilim bu noktada bir yıllık gibi bir kayıt getirmiştir. O da artık kişinin vicdanında olarak. Yani ben vermek istiyorum derse böyle de yaparsa ihtiyat olur, güzel olur. Neticede orada fakir gözetilmiş olacak. Kurban da kesebilir o zaman sıkıntı olmaz. Kurban için de aynı şeyi söyleriz. Çünkü mali bir ibadettir. Evet. Diğer soruda son sor ama hocam. Diğer soruda da yine zekatla alakalı olduğu için hemen onu da ekleyelim. Yani ben diyor borç para verdim. Nisap miktarı bir borç para verdim ve bunu alamıyorum. Şu zamanda vereceğim diyor, vermiyor diyor, beni oyalıyor diyor. Bu şekilde ben diyor, 5 yıl oldu diyor, bu paranın zekatını vermem gerekir mi? Alacak evet, eğer olduğu için. Eğer karz olarak yani borç olarak vermişse hmm. veya bir mal satıp o sattığı ticari malın karşılığında bir alacaksa bu zekata tabidir. Yani şöyle ki almadıkça vermekle mükellef değildir. Ne zaman ki tahsil eder hmm. aldığı zaman kaç senelik tabi geçmişse de geriye dönük onların zekatını da örecektir. Anladım. Yani deynik kavi deniyor. Hani buna. şey biraz önce dedik ki hocam alacaklarına katacak misaf Aslında miktarı. bu evet. biz biraz önce cevap Hı -hı. vermiştik. Yani evet. bu vadeli bir borç olsa bile vermesi gerekiyor ki vadeli değil. Zamanı gelmiş ama karşı taraf vermiyor veya veremiyor Hı -hı. netice olarak. Ama aldığı zaman 5 yıl sonra da alsa 5 yıllık zekatını 6 yıl da alsa 6 yıllık zekatını vermek zorunda. Yani buradan kendisi günahkar olmam. Şundan da eğer parası yoksa yani o almadığını belki de almama ihtimalim vardı Var. diye her ne kadar nefsir vucub tavuk etse de vucub ile daha tavuk etmeyecek yani ödemekle mükellef olmayacaktır. Olacak. Aldıkça veya alırsa o aldığının zekatını verebilir. Hı. Ama onun tarihi hesap edecek. Yani geçmişte ne kadarsa onandan itibaren zekata ehil olacaktır. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun Olur, olarak dua olsun babında. İnşallah Rabbim hakkımıza hayırları nasip eylesin. Ölmüşlerimize de rahmet eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Cümlemize. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün de İlmihal programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerde sorularınızı ilmihaletlalegürtv.com terades ...bizlere gönderebilirsiniz. Yine Lalegül TV WhatsApp hattından bizlere ulaştırabilirsiniz. Ve geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızı... ...LalegülTV.com.tr ve sadece sizler için hazırlamış olduğumuz... ...İlmihal ile alakalı soru cevap şeklinde... ...İlmihal.com.tr adresinden hem programı bölüm olarak izleyebilirsiniz... ...hem de tek tek... Soru-cevap şeklinde ve aramış olduğunuz soruları da arama butonunda yine adaktır işte zekattır şeklinde kısa kelimelerle yazarak onunla alakalı cevaplanmış bütün sorulara da ulaşabilirsiniz diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevlam olun hoşça geldiniz efendim.